Bir takım hadislerde merfu ya da mevkuf rivayetlerde yani aleyhissalatü vesselam efendimize dayanan ya da sahabe-i kirama dayanan ya da tebe-i tabine, tabi'ne tebe tabiine tabi'ne dayanan bir takım rivayetlerden hareketle bu vartaya düşüyorlar. Bu noktayı biraz açmamızda fayda var çünkü Eğer işin içinde hadis varsa, rivayet varsa elbette bize düşen ona teslim olmaktır. Bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz de böyle bir düşünceyle zaten bu teşbih vartasına düşüyorlar. Madem ki bize düşen rivayete teslim olmaktır, rivayetin söylediğini söyletmek, söylemek, ispat ettiğini ispat etmek, nefyetini nefyetmek. Evet, budur bize düşen, biz de bunu yapıyoruz derler fakat atladıkları bir nokta var. İtikat bahisleri, itikat meseleleri kat'iyet ister, kesinlik ister. İtikatta zanniyyata yer yoktur. Yani şöyle de anlaşılabilir, böyle de anlaşılabilir şeklinde eğer bir rivayetin delaletinde zanniyet varsa zan, tahmin, yorum, tevil gündeme geliyorsa o kesinlik ifade etmez. Dolayısıyla itikatta delil olmaz. Yahut sübutunda bir zannilik varsa bu da birkaç çeşit olur. Eğer rivayetin senedinde e, diyelim ki ezber kapasitesinde, kabiliyetinde teknik tabiriyle zaptında bir kusur olan bir ravi varsa ezberlediğini hafızasında tutamıyor veya bir hastalık olmuş, bir arızı olmuş, ezberindekileri birbirine karıştırıyor. Veya bir takım dışarıdan gelen telkinlere açık, bu rivayet aslında şöyle olmalı, böyle olmalı dendiğinde o telkinleri kabul ediyor. Bu tarz zapt arızaları bir rivayetin senedinde bu tarz zapt arızalarına maruz bir ravi varsa biz o rivayete güvenmiyoruz. O raviye Güvenmiyoruz. Kendi zatında doğru olabilir, güvenilir olabilir, müttaki olabilir. Ama zaptı kusurluysa biz bu ravinin rivayetini itikatta delil almayız. Fıkhi meselelerde bile böyle ravilerin rivayetlerine biz ihtiyatla yaklaşırız. İtikadi meselelerde haydi haydi bu rivayetleri ciddi biçimde tenkit etmemiz lazım. Değerlendirmemiz lazım. Kaldı ki Senedi sahih olsa bile, eğer bir rivayet haberi vahit ise, yani tek kişinin tek kişiye nakli, bunlara teknik tabiriyle fert hadis ya da garip hadis deniyor. Böyle bir rivayetse, pek çok sahabi tarafından ya da pek çok senetle bize nakledilmemişse bu rivayet, biz buna da ihtiyatla yaklaşıyoruz. itikat bahsinde. Çünkü itikatta delillerin kesin olması lazım, kat'i olması lazım. Eğer tek bir kanaldan gelmişse bir rivayet, biz bunda bir gariplik görürüz. Deriz ki eğer bu gerçekten bir itikat meselesi olsaydı ya da bu rivayetin anlattığı şey, o itikadi mesele sahabe tarafından çok yaygın olarak bilinen, inanılan, itikad edilen bir mesele olsaydı bunu bize daha başkalarının da nakletmiş olması gerekirdi ama bir kişi nakletmiş. Bir kişinin nakli, rivayeti itikatta delil olma derecesinden aşağı düşürür. Şöyle olursa kabul ederiz. O bir kişiden oluşan, birer kişiden oluşan bu rivayet zincirinin her halkasında, senedin her aşamasında yer alan raviler, eğer bu rivayetin ne anlama geldiğini bilecek kadar işin fıkhına vakıf kimselerse, tamam deriz bu rivayet bizde bilgi hasıl eder. Yani diyelim ki müştehit imamlar silsilesiyle gelmişse, İmam Ebu Hanife hocası Hammad bin Ebi Süleyman'dan, o hocası İbrahim Neha'yden, o hocaları Alkame Esvet'ten, o hocası Abdullah bin Mesud'dan, o da ve vesselam efendim. Böyle bir senetle gelmişse, deriz ki bu senette yer alan insanlar ne söylediklerini bilen insanlardır. Bu rivayetin metninde herhangi bir tasarrufta bulunulduğunda bunun metni nasıl etkileyeceğini, nasıl dönüştüreceğini bilen insanlardır. Dolayısıyla biz bu rivayete güveniriz. Ya da hafızası sağlam olan insanlar olur. Hadis konusunda ne söylediğini bilen, güvenilir, hıfzı sağlam insanlar olur. Biz bunların da rivayetlerine güveniriz. Ama bir üçüncü şartımız daha var. Bu nakledilen metin, Kur'an ayetlerine ve sahih meşhur sünnete aykırı düşmeyecek. Kur'an ayetlerine ve sahih meşhur sünnete aykırı düşerse bir rivayet, biz onu başkalarının yaptığı gibi, cehmiyenin, mutezilenin yaptığı gibi reddetmeyiz, ya da modernistlerin yaptığı gibi uydurmadır demeyiz, onu makul biçimde tevil ederiz. Bu rivayet bizim dünyamıza ait bir e, meseledir, bir unsurdur. Biz bunu dünyamızın dışına atmayız, dünyamızın içinde makul bir yere koyarız ki o makul tevildir. Bunları yapmazsak eğer ortaya şöyle bir arıza çıkıyor. Bir takım raviler bir rivayeti kendi anladıkları gibi e, nakledebiliyorlar. Bu özellikle haberi vahitler alanında çok sık görülen bir şeydir. Biz buna manayla rivayet diyoruz. Bir takım raviler rivayetlerde böyle tasarruflarda bulunabiliyor. O kendi anladığı gibi olması gerektiğini düşünüyor. Ya da rivayeti doğru biçimde dinliyor. Zihninde onu dövüş, dönüştürüp naklediyor. Bunda bir sakınca yoktur düşüncesiyle. Kendi anladığı gibi naklediyor. Dolayısıyla orada manada bir değişiklik meydana geliyor. İşte bu itikadi bahislerde olursa ciddi sıkıntı olur. Daha evvel nakletmiştim birçok ortamda bu Rü'yetullah konusundaki rivayetlerdeki ravi tasarrufları çok açıktır, barizdir, nettir. Orada müminlerle Cenab-ı Hak arasında geçen bir konuşmayı naklediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bazı raviler, şöyle bir konuşma var. Cenab-ı Hak soruyor müminlere sizinle Rabbiniz arasında bir alamet bir işaret var mıdır onu tanıyacağınız onlarda da diyorlar ki sak yani baldır Türkçesi baldır ee, o zaman ve yek şifu an sakin diye geçiyor bazı ifadelerde baldırdan açar bazı rivayetlerde ve yek şifu an sakkıhi diye geçiyor baldırından açar şimdi Keşf ansak Kur'an'da da geçiyor. Yevme yükşefu ansakin diye Kur'an'da da geçiyor. Bunun ne anlama geldiğini daha evvel söyledik. İş, savaş, kızışır. Artık insanlar çarpışmada, mübarezede, kılıç sallamada kendilerinden geçecek kadar e, o savaşın kızgınlığına kendilerini kaptırırlar. Ve nihayet iş durulur, sakinleşir. O kızgınlığı, savaşın o şeyi hengamesi durulur. Buna keşf-ı diyor Araplar. İşte bu konuşmada da Cenab-ı Hak o e, mahşer yerinin dehşetini, korkusunu, heyecanını ortadan kaldırdığında an ansâk diye ifade ediliyor. Bu iş duruldu, ortalık sakinleşti, insanlardaki dehşet ve korku ortadan kalktı. Cenab-ı Hak bunu takuk ettirdiğinde insanlardaki dehşet ve korku ortadan kalktığında müminler anlıyor ki evet e, Cenabı Hak bize göründü ya da bize hitap eden Cenabı Hak'tır. Bunda itminan ve ikkan sahibi oluyorlar. Şimdi buradaki bu ravi tasarrufu bir kısım müşebbihe tarafından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ifadesi olarak alındığında böyle nakledildiğinde Cenab-ı Hakk'ın baldırı vardır diye bir kabule zorluyorlar insanları Oysa buradaki keşf ansak bir kalıp ifadedir bir deyimdir Ama ansakihi dediğinizde bir baldırdan bahsediyorsunuz Cenab-ı Hakk'a bir baldır izafe etmiş oluyorsunuz Bu bir haberi sıfat oluyor o arkadaşların nezdinde bunu inkar edeni de cehmilikle suçluyorlar İşte burada imamlarımız bizi buna bu, bu noktada ikaz ediyor bu teşbihten kaçının